Allah bin ya ne Allah ya Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب يعوذ بك من وزاة الشياطين وأعوذ بك ربي أحضرون بسم الله الرحمن الرحيم La tekla tuli rahmeti Allah. İna Geçenlerde bir hancı olduk. Birkaç günler oldu. Oradan hayırlı haberler aldık. Kısmen kalbimizdeki stentler, damarlar açık. Şah damarımız da açık stentimiz ama işte bir tarafta yüzde otuz, tarafta yüzde otuz beş yine tıkanma başlamış. Şah damar iki tarafında. Başka yerlerden Tecavülemeye başladık. Şeker devamı bozuk gittiği için bunun bütün damarları takrip etmesi kaçınılmaz oluyor. Onun şekeri düzene sokamıyoruz. Bugün de bir operasyon geçirdim. E, Sabahtan öğrende bağırsakla alakalı kolon bağırsak Ondan da tebrik haber aldım. Elhamdülillah. Hümet tabi çok üç litre bir ilaçlı su içirildi. O ilaçlı sudan dolayı tabii çok süpür oldu. Bütün tamamen içini dışarı attı. Ondan sonra şekerimiz düştü. Bundan e, dolayı uykuda gece geceden. Benim. Ve Ağzımızda bir hararet yapıyor. Çok kuruluk yapıyor. Elhamdülillah. Şimdi şeker 60'lara düşmüş. Ama şu saat, şimdi bir şeyler, şekerli bir şey içtim de geldim. Siz Allah için geliyorsunuz. maçlara bırakıyorsunuz. Gizileri bırakıyorsunuz. Allah için geliyorsunuz. Onun için ben sizi bırakmam. Allah'a emanet olun. İnşallah gelirim, giderim. Yani az da olsa mübarek Cuma gecesidir. Ayet, gerife ve hadis şeriflerden bir ders yapalım. Meclisimiz ilim meclisi olsun. Ve böylece hepimiz ahf-mahfı olarak çıkabilirim inşallah. İnşallah. İşte evveler birkaç ilanlarımız vardır. Onları yapalım. A depremi her depremi tabi bizleri cesur etti, mahzul etti insanlar. Çok zor durumlarda kaldılar. Hala renkaz altında insanlar var. Şu anda bile yüz saat küsur olmuş. Canlı çıkanlar oluyor. Allah yaşatırsa yaşatıyor. Kurban o durmalı köpekleri yaşatıyor, büyükleri yaşatıyor. Allah Teala, ecelle, ölüm ecelle <gülüyor> Allah Teala bir an evvel enkaz altında kalanların çıkarılması nasip eylesin. Amin. Allah ölenlere şehadet nasip eylesin. Amin. Şehitli Bakan Eksani. Amin. Amin. İmanlı ölenlere rahmet eylesin. Amin. Amin. Karı ve Nur eylesin. Amin. Amin. Eylesi. Amin. Amin. Çok yaralı var iki küsur Allah yararlığına acil şifalar ihsan. Amin. Rabbim yararlığını sarsın. Tanrım, Allah'ım sarsın. Amin. Ne diyelim? <gülüyor> Rabbimiz imtihan edecek. <edeyim. gülüyor> Rabbimiz bu dünyayı imtihan yurdu olarak yaratmıştır. Böyle <gülüyor> ne böyle neblu bir şey. Mutlaka sizi bir şeyle imtihan edeceğim. Buyuruyor. Şimdi de kar geldi, soğuk geldi oralara kaldılar çadırlarda su bastı. Ev üstüne imtihan. Kurban Kurba oldu Yardım eylesin. Amin. Paralık, makis, rahmetin O bölgelerde hava yosut ya çadırlarda Amin. Onların çatılarında kaldılar. Havaları ısıt ya Rabbel. Amin. amin. Soğuk kaldır amin. Amin, amin. amin Bundan dolayı işleriz. Tekrâm'te vefat etmiş olanlar ruhleri için buyurun. Eşkeden La İlahe İll'Allah Ve eşkeden Muhammeden Abduhu ve ve kabul saatte bu şehadetlerden hasıl olan dağlar gibi fevapları ve rahmetleri kabirlere ihsal eyleyip Rabbim kazaya rıza göstermeyi, hükmüne itaat etmeyi, teslim olmayı, boyun eğmeyi nasip Amin. Allah Allah'ım itiraz etmekten muhafaza et. işine itiraz yoktur. O hikmet üzere yapar, O bilir de yapar. Ama bizi de itaat ediyor bu tarafta. Yardım edecek miyiz? Dua edecek miyiz? Dertlenecek miyiz? Bunlar hep imtihandır. Onlar rahatsızken biz de rahatsız oluruz. Müminler tek ceset gibidir. Kimisi seyrede vefat etmiş, kimisi eliyle teslih vefat etmiş, Yok. kimisi namazda vefat etmiş. Ne insanlar var? Ne kullar var? Senceleri aldığım kuluma imanlı olarak ödüysek şehadet yazarım Allah buyuruyor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 Hem de o zaman babamın da zengin zamanlarıydı. Bir mercedes arabamı vermişti benim altıma. Bir de şoför tutmuştu. Ben bazılara geziyordum ve ders okumaya gidiyordum, okumaya gidiyordum. Kartalı öyle köylerle birkaç ay derse gittim ona. Çok çile keşitti. Ayasiling 5 nüfus bütün köyden memleketten gelmişler başına. Fakir haldeydi, onlara bakmakla uğraşıyordu, çok çile çekti. Sonra on'a imkanlar verdi, Koy fetva hocası oldu, Hidayat falanın fetva hocası oldu. Rabbim geniş imkanlar verdi. Fakat o zaman da çok ağır hastalıklar verdi. Şu Allah ilaçta geçiyordu, bu adam. Geçen bir.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 Yani hocam bu benzetemedim dedim ama öyle diyorsa öyledir, doğrudur falan. Bu sebeple tabi hocam olma ihtimali dolunca pek de böyle uzakta biraz. İyince karın verdi benden. Yanına doğru yanaştık, baktım Nurettin hocam. Ha dedi, bu benim hocam, Haberi Hocam dedim. Biz dedem okuduk kendisinden falan. Ya hocam dedim, çok değişmişsin, dedi sanki sen değişmemişsin, sen de çok... Kastıyaşlı olmuşsun dedi. Öyle gördüm sonu, 63 yaşından mübarek, çok aleviydi, çok zekiyiydi. Çiloda yetişmiş Molla Burhan Efendi'den, o zaman da az yetişen bir zekâve ilim sahibiydi. Sonra geçen haberlerden geldi, mesajlar geldi bize, komaya düştüğü, beyin kanıması. Ee, Siirt'te yoğun bakıma alındı, geçen gecede vefat etti kiloda İsmail Hatun vazifesi İbrahim Hakkı Hazretleri. Verilerin binlerce, on binlerce verilerin bulunduğu bu mezarlıkta defnedildi. Dün gidecektim. Fakat sabah 9.30'da eee defnedilecek dediler. Öğleni beklemekler. Hiçbir uçak da sabah 9.30'a yetişmiyor oraya. Hiçbir uçak olmadığı da Akşam da dün televizyonuna programa yetişmem lazım, söz vermiş idim. Onun için gidemedik. Aradık, başta alıp gidiliriz. Valla Burhan Hoca Efendi de hacca gitmiş, mübarek oda bulunamadı ama. orada alim veliler çok var. Allah Teala kavrini nur eylesin. Amin. Derecesini an eylesin. Amin. Allah ilmin ve amelinin ve hizmetinin ve okutmalarının İslam'a hizmetlerinin karşılığının kabrinde kendisine izhar eylesin. Amin. Amin. Amin. Buyurun işaretli. Eşhedü el-elâh illâh illallah ve eşhedü el-el-muhammed ve rahmetli İlim hakkı büyük haktır. Bir harf öğretenin könesi olmak lazımdır. Bizde de kısa bir zaman içinde olsa ilim hakkı vardır. Tarafımızdan bu şehadetlerimizi, hediyelerimizi gönderiyoruz. İmsal eyle ya Rabbi. Verdal eyle ya Rabbi. Kendi adı aliyatına ferahniyak eyle ya Rabbi. Amin. Öyle de burada yine bir hal. Ateşimiz vefat etmiş. Havranlı Şerife Ahiret Anne. Eski ihvanlardan Kadir Efendi'nin annesi. Vefat etmiş bu annemiz de ondan ruhuna buyurdu. Eşşelallâ. Rabbe ne gelir bize ihsan eyle. Amin. Ruhlanı tunen fati. Şapetin de da kapmay. Kapta Ya şu şunları okumak için buraya gelsek, alsak yeter. Allah kabul etsin. Şimdi bu kadar insana Kerime-i okuyorsun, fatih e okuyorsun, onların sayısında sevap alıyorsun. Ondan sonra sen ölüyor mü bitti Allah sana da okuyacaklar nasip ediyor. <gülüyor> Mümin bir kula için Allah da sana acıyor, melekler de sana acıyor. Çok büyük ecirler var. Cemaat bir geldiği zaman çok hayır olur. Hep hayır olur. Hiç olmaz. Şimdi gelelim. Efendim. Dersimiz 39. farz. Neymiş? 54. farzdan 39. su. allah Teala'nın rahmetinden ümit kesmemek neymiş? Farzmış. Peki ümit kesmek neymiş? Haram. Bir şey fazla olursa terk etmek ne olur? Allah Allah. Namaz farz kılmasan? Allah Allah. Allah. Ümit kesmemek farz. Ümit kesmek Allah Allah. haram. Bir de farkı var. Ümit kesmek de adamı da kâfir ediyor. Bu. Her bir adamdı ki Ben kesin cehennemliyim. Allah beni affetmeyecek. Kâfir oldum. Neden? Çünkü Mevla benim rahmetimden ancak saputanlar dinden çıkanlar Ümit Keçer buyuruyor. Rabbim Zümer suresinde el üç erkekten ne buyuruyor. Hazreti vahşilere o zaman geldi bu onların tecrübi hakkında. Ya revadiyennedine asfa ala qucid kendi nefislerinin aleyhinde israf etmiş, haddi aşmışlığını geçmiş, her türlü günahı yapmış yapmadıkları hiç bir günah bırakmamış. Ama yine de benim kullar. La tekne dolu Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şimdi Allah'a yazıyor. Allah bütün günahları affeder. şeref bir insan ne kadar günah yapmış. Bazı insanlarda çok acayip acayip günahlar yapanlar var. Hiç misli olmayan günahlar var.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 Eğer Allah bunlar affedemez düşürse, temel Allah'ın rahmeti küçük kaldı demiş olur, kafur. Ve Allah Teala'nın rahmeti, rahmeti müjhebki bir şey, rahmeti bir şey kafurmuştur. O zaman tövbe edenin terbiyes kabul olur. Beni kara kudurlar olsa insan affol. İnna hu al-ghafur rahim Cihade hacian, çok bağışlayan Allah. İmam Şafii, Vaziftan, vefat edecek ve bitti. Şu metinleri okudu, tam vefat ediyor. Şiirler okuyor ya, ne kadar lat? Benim hakkımda kalbi ve doğrudu bedahibi, Jartu Raja minni lafti kesul lewa, Taafameni dembi ve benim karın لَاَفْبِكَ رَبِّكَ لَاَفْبُكَ اَعْزَمًا Adamlar böyle gidiyor işte. Allah bize iman selameti versin. Ebu işaret oluttursun. Tevhid oluttursun. Allah'ım zikri beceltirsin. Son nefesimizi de kolay etsin. Amin. Kalbim katılaştı diyor. Yani zora girdi. işim zora girdi. Yollarım daraldı. Yani ölüm geldi çaktı diyor. Ben de Ya Rabbi diyor sana karşı beslediğim ümitleri ne yaptım? Aslına merdiven yaptım. Senin affına bir merdiven bayardım. O merdiven ne? Ümitin. Baktım günahların çok büyük geldi. Hesaba kalktım bu günahlar beni mahveder. Ama sonra senin affına yakın ettim, mukayese ettim maktum affım daha büyük geldi e ne söylüyor biraz? İşte böyle adamlar böyle söylemişler ben müzdübün ben haatun ben asî ne diyor ben günahkarım, hatalıyım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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işit değil. Sen ne diyorsun? Sen çok günahlarım var. Yardım yıkıldım ya Resulullah. Buyurdun sallallahu aleyhi ve sellem. Git akdesat. Gel yıkam. Bir kere kıl. Kıldı. Şimdi söyle. Bunu mutlaka dualarak kitap burada var. Öyle hatırlıyorum. Bazı kitaplarda yapmışım bunu yani. Allahümme ey Allah, baxırdık ki senin bağışlaman benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetük ve evcâmin diye ameli, seni maskuliyorum, maristiyorum, hacca gittim bir şeyler yapıyorum ama benim amellerimdense senin rahmetin benim yanımda daha büyücüldedir. Böyle söyle, adam söyle, bir daha söyle, bir daha söyle. bir daha söyle. Üç kere bunu okuyunca, kumda görürler Allah öle, kalk şimdi afoldun di. Peki o zaman da o adam olmuydu hepimiz. Evet. Hangi bir hakim olsa, hamkazansız, ikilikler, tevbe navaz kilsa, peşinden bunu üç kere olsa afoldu. Kesin afoldu. Rahmet daha mıydı? Herhalde dua kitabının baş tarafındadır. Tehekkütte ilk tevbe namazı kılınıyorum, kirikat. Onun peşine okunacaklar. Geceki istifalarda olabilir. Seher vakti okunacaklar, okunacak. istifalar bahsindedir. Baş tarafındadır, dualar kitabının. Demek ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Adam, 99 adam öldürdü ya.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 bir kapı açılabilir sana. O da oraya çıktı. Birden ölüm meleği geldi, canını alacak. O da göğsünü gideceği tarafa فَنَا اَرْصَدْهِ نَحْرَ Gideceği, Allah dostlarının tarafına göğsünü çevir, bir kıbriye döner gibi böyle ruhunu teslim et Azap melekleri geldi. Bu adam 100 kişi öldürmüş. Kacilderi. Alacaklar cehenneme götürecekler. Rahmet melekleri geldi. Tevbe etme, gidiyordu, biz de alacağız, cennete götüreceğiz. Melekler kapıştı. Kapıştı derken, sokak kapması değil. Ondan sonra Rabbim bir melek gönderdi, hakem olsun diye. O melektir, kriş muhameyle olmaz. Çıktığı yerle gideceği yerin arasını ölçün. Ne tarafa yakınsa o tarafın adam olsun. Ölçtüler, aslında bir karış çıktığı yere yakın. Çıktığı yer neresi? Günaş dediği yer, kötü yer. Yani bir insan nerede de o o kişi için orası kötüdür. Fakat Allah Teala gideceği topraklara Allah vaayetti sen biraz yaklaş. Çıktığı topraklara Allah vaayetti sen biraz uzaklaş. Fuhudide ila hazî gideceği yer, sohbet edeceği yer işte böyle bir ilim meclisi sohbete gelecek yani. Allah'tan bahsederlerden arasına gelecek. Böyle bir yere gelirken bir karış işte Allah öyle yaptı, gibi çekti toprağı uzattı. Gideceği yere bir karış yakın hesap çıkınca affedildi, melekler ruhunu cesedi duruyor orada. Ruhunu aldılar zehrede. Bu nasıl bir şey ya? Sakın öyle ortalığı keseyim doğrayıp da milleti kes bir taneleri gibi yüze tamamlayayım imamesine. Ondan sonra da geliriz bir sohbete af olur Öyle zannetme. Bu şimdi, bu adam nasıl ile etmiş. Çok pişman olmuş. Bir daha tevbe etmiş Azmetmiş vesaire. Orada bazı şartlar var ama ben nasıl olsa günah yapayım da sonra af olurum. Böyle kasıntı yaparsan işin zor. Yine de af olmazsın demiyorum ama mahkemede bile ne yapıyorlar?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 o ona sökmüş, bölmüş, o da siniri bozulmuş. Kalkmış, çekmiş, vurmuş onu. Ona da ceza veriliyor, az veriyorlar. Niye az veriyorlar? Tahrip unsuru var. Anladın mı? Ama sen hiçbir şey yokken önceden planla. Bu adamı şurada devireyim diye. O vakit suçun ağır olur. O ben istediğimi yapayım da sonra nasıl af olur, vaaza gelirim. Sakın öyle işler düşünmeyin. ama Afolanlar olanlar oldu mu? Oldu. Çok günahkarlardan afolanlar var. <gülüyor> ümit kesmemek neymiş? 39. farz. De bizim de başımıza işler gelir. Şeytan bazı gelir, ümit kestir ver. Sen daha af olmasın. Bittin sen der. Sen de şeytan Sen bittin der. Benim Allah'ımın rahmeti bitmedi. Sen bitti. Böyle deyin şeytana. Bazen gelir bana bile der öyle. Sen hafı olmazsın, çok bozuk adamsın derim. Ben de derim bozuk adam doğru diyorsun ama sana uyut da şimdi daha mı bozuk olayım? Şeytanla böyle konuşuyorum. Görüşmüyorum ha. Konuşuyorum bazen. Yani o bir şey diyor bana, reskesi veriyor bazen. Ben de ona cevap veriyorum. Baş etmek zor. Bir ayı toplusun, o sana bir ayı toplur. Bir hadis olsun, o sana bir hadis toplur. Çokta kocalığı var. Telsefesi çok. Allah. Filozofları sollamış, hepsini okutmuş. Ayet, hadis bilmezsen, şu sohbetlere gelmezsen, seni de devirir, beni de devirir. <gülüyor> Bir ümit kestirse bitti. Hangi günah yapsan, Rabbim Allah. şirki takıyı dünyada iman etse Şimdi... Hem de şirkin aklı garanti ya. Öbür günahlardan tevbe ediyorsun. Acaba şartlar yerine geldi mi? Şu oldu mu bu oldu mu? Kesin diyemiyorsun. Ama bir adam gavur olsa, şimdi Müslüman olsa adama kimse diyebilir mi Bir hoca ki, ya senin Müslüman oldun mu olmadın mı Allah kabul ettin mi mi şüpheli. Diyebilir misin bunu? Kim geri mecanet getirdi? iman etti, Müslüman oldu Kur'an'a. Dine iman etti. Onu herkes Müslüman kabul etmek zorunda mıdır? Tabii mi? ya e Allah senin bakan kabul ettiğini diye şüphe var mı? Yok. <gülüyor> Ama Ece bu adam 90 senelik kaşerlemiş, çavuk bir anda tertemiz oluyor, af oluyor. E biz bu kadar senelik Müslümanız ya. Bizi affetmez mi acaba? Eller. Eller eder. Ömer kesmeyin. Melâ türkûl bir ehli-i Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ne alaka hocam efendi? Şekere düşük herhalde. Kafan şaşırtıyorsun. Değil. Galah-i Nazik Allah ne buyur? Bu ayette kendinizi tehlikeye atmayın. Ne demektir biliyor musun diyor. Sahabeden iyi sen de anlayacaksın. Bunu diyor. Ümitsizliğe kapılmayın. Allah'tan ümidinizi keserseniz kendinizi tehlikeye atınız. Çok büyük tehlike. Evet efendim. Hadi şerhinde okuyalım. Ekberul <gülüyor> keba'ili Büyük günahların en büyüğü en iş var <gülüyor> billah Allah'a ortak koşmak. O zaten günah sınıfındandır ama tabi şirk olduğu için imansızlık günahların başında geldi. Valkunudmurrahmetillah. <gülüyor> Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek şirkten sonra gelenlerdendir. Bu da adamı kafir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 Allah'ım sen bizi şirkten muhafaza. Amin. Gidlisinden açığından hıfzeye. Rahmetinden ümidimizi hiçbir zaman kestirme yarabbim. Azabından da hiçbir zaman bizi güvendirme yarabbim. Hep korkuyla ümit arasında dengeli olmayı bize nasip edin. Amin. Amin. Ne kadar büyük günahlar şirkle beraber söylüyor. Ayet-i Kerime'de buyuruyor? İslam Suresi'nde, İnne kana lil-azabin gafura. Azabî ne nasıl kelime demek? Allah'a çok dönene. Allah Teala bana çok dönen ne? Ben de çok affeder. Peki çok dönen ne demek? Akşamdan sonra sırala evabı namazı bu. O demek değil. Evabı zaten kız. çok şu demek. Sahibi bir şey yapmaz da diyor. Böyle diyor 100 diyor böyle. Çok dönen ne demek biliyor musun? Çok günah yapan demek. Niye öyle demek? E şimdi çok dönmek ne demek? Çok tövbe etmiyor. Çok tövbe ne demek? Çok günah yapmak. Yani böyle 100 gün gün günah işliyor tövbe ediyor. Günah şuna tövbe ediyor. Günah şuna tövbe ediyor. Biz cezalandırıyoruz. zannediyoruz ki Allah sadece buna hadi babıttık senden git. Defol kabuğundan. Ya buyuruyor ki çok günah işleyip çok döneni çok affedelim. Allah. bu da size bir ayet Hı -hı. ah bu ayetler ahirette aklımıza gelsek paçayı kurtarırız ama cehennem gürlediği zaman herkes ayeti mati unutur şimdi bir ayeti bilmiyorsun ki var şimdi dinleyin ayetleri biraz belleyin de belki bir ayet alır okursunuz ahirette kurtulursunuz bir arinos kurtulursunuz Mevlam'a ne buyurdu, ey kötü için şöyle şöyle günahlarım var, eyvah. Dedi ki, ya Rabbi, ne yapmayı düşünüyorsun bana? Azap etmeyin. Dedi ya Rabbi ama bana senin böyle yapacağına dair bir rivayet geldi. Ne geldi sana? Bana bir hadis rivayet geldi. Kim de? Mevlam soruyor ona, o da eski çok alim. Diyorlar bana şu anda, ona şu anda, ona şu anda geriye bütün râvileri sahip işte 6-7 râviyle. O da Âişe. O da Resulullah'tan. Anh, o da Cebrail Asıl'dan. O da sende. Ne buyurmuşum ben? Buyurmuşum ya Allah buyurmuşum ki 60 yaşını geçip de Müslüman olarak yaşlananı azap etmekten hayal ederim. Ben de 60 yaşını geçtim Meyerada bunu diye Cibril doğru söylemiş. Muhammed'in doğru söylemiş sallallahu aleyhi. Ajeto doğru söylemiş. Allahu hani, aleyhine. hep saydık. bütün raviler doğru söyledi. Hadis sahih. <gülüyor> Ama hadis sahih mi değil mi? Mahşer'e gittikten sonra öğreneceksin hadisin sahih olup olmadığını. Şimdiden söylüyorum sana işte. Allah razı Biraz ayet halis bilmenin faydası var. Allah konuşturursa konuşuruz inşallah. Ben de bu çene varken kurtulurum zannediyorum ama yok öyleymiş. Anamızı korkuturlarsa diri diri tutulur ha. Korkutma bizi ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi verirken korkutma bizi ya Rabbi. Melekleri çirne surette korkun vaziyette gönderme bize ya Rabbi. Dayanamayız Allah'ım. Balet vaqid yüzümden zayıf zafiyeti bize Amin. Amin. Allah Allah. Allah Allah. İmam Zühdîr Abdullah'a bugün aşket. Dedi. Beygam dediği kişiler. Işte, İmam Zühdî ne demek ya? Çok büyük. Tabii tabakalar ya. Yani. Sahabeden sonra gelenlerden. O münahtan sebep ailesini bıraktı. Şehri terk etti. Çıktı dağlara tevbe edecek. Af olana kadar işte artık Allah'tan bir rüyan işaret alacak. Af olmadan aileme de evrede gitmeyeceğim, şehre de gitmeyeceğim. Adamlar da kendilerine ne ağır cezalar veriyorlar. Biz aa, çurup şerbet, çerez merest Allah affetsin bizi ya. Çok günah ettik. Estağfurullah. <gülüyor> bir yandan değil lan bu al. Öldü. Bana tövbe mi olur ya? Biraz iştahını kesin de böyle göbek verirsin be. Yapmış yapmış günahlarını hâlâ gülüyor. Yaa. Ya. Bak bıraktı gitti. Halbuki onların günahları büyük bir şey değildir ha. Allah. Kimle karşılaştı? İmam Zeynel abininle karşılaştı. İmam Zeynel abinin kim? İbadet edenlerin süsü demek. 12 imandan değil mi? Kimin oğlu? Efendim, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu. Kerbela'da sağ kurtulan imamımız. 18-20 yaşlarında hastaydı çok ev, onu öldürmediler orada. Ondan bütün soy devam etti. Dünya seyir koptu. O bir kaldı yani. Ehli Beyti Allah lanet etsin o zalim, o katillere lanet etsin. Amin. İmam Ali Zeynelabidin hazretleri dedi ona niye geziyorsun buralarda, dağlarda? Dedi böyle böyle. Dedi sen ne yaptın? Bir gün yaptın. Sen şimdi daha beter oldun. Niye? Kınıldık ya mübarek illahlar. Azamet cümbi. Mü? Sen Allah rahmetinden o. ümit kestmiş bir haldesin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 Şimdi Mekke'de kaç kişi çıkmış ben peygamber olur muyum bir bekliyordum. Ancak o zaman peygamber gelecek. Nasıl olsa Allah seveme nasıl oldu? Peki ne dediler? Evler misiniz ne haber Kur'an-ı Aleyha-Racili? el i as. Mekke'de büyük falan ağa var. Taif'te falan ağa var. Bu Kur'an onlara indirilmedi de ciddi Ebu Tahrif'in yetimine mi indirilir? Haşa. Kendilerine bekliyordular. Beğenemediler peygamberi. Allah ceala ne koyuyor? Ölmüyor musun bunu rahmeti Benim rahmetim onlar mı bölüştürüyor? Nübüve peygamberlik benim rahmetimdir. İstediğime veririm ama kimin o makama layık olduğunda en iyi ben bilirim. Şimdi peygamberin torunu olma meselesine gelince Allah kimi peygamberin sallallahu aleyhi zürriyetinden getirecek en iyi? O bilir. Kim layıksa o peygamberin neslinden gelir. İmam Sühirî de ne diyor şimdi? İmam Zeynel Aleyhisselam soruluyor. Salallahu Aleyhi ve Sellem. Allah bilir diyor peygamberliği kim'e verecek? İşte O ehli beyti kimden yapacak? En iyi Allah. Nasıl yani? Ramziu adamını seçmiş. Beni şeridi elime yurduma yoksa ben ümidi kesmiş gidiyorum. Koca halim ama insan bir bunalıma girebilir basitçe. Herkes de o. Evet. Übeyir Hikâh Radıyallahu anh. sahabeden buyuruyor ki bir hadisi kutsiydi Allah-u Teala şöyle buyuruyor şimdi bu hadisi kutsiydi bu gecemizin müjdesi olsun hepimiz ümitlenelim mutlaka af olunacağımıza dair hemen Nasr'un tevbesiyle dönüş yapalım seherlerde istiğfar edelim özellikle mumparek Cuma gecesi benim de günahlarım için afisteyim ben de senin için hafislerim. <gülüyor> İnni la Allah Teala bu <diyor>. Ben istemiyorum. en muhtel bi katiyek. Bir yanlış yapmış adam o hatasıyla beraber ölsün istemiyorum. Vel mücdüm mücdümü hangi günahı yapan olursa olsun. O günahıyla beraber ölsün. Tevbesiz bana gelsin istemiyorum. Velakinni <gülüyor> ve ben istiyorum. Ne istiyorum? En yücüme fetu, günah işlesin ama. Yani günah işlemesini istiyorum, mağsus değil ama İşlesin ki terbesin istiyorum. Hani bir an işlerse ne olur? Değerimiz ne bu? Le deheb Allah bikum ve neca bika minutibun fesṭafroon fesṭafroleum. Hiç günah işlemezseniz Allah sizi yok eder. Niye? E, Terbe ihtiyacı olmaz. Allah'ın da affetme sıfatlarını tecelli edemez. versin. Onun için günah işlemezseniz Allah sizi giderecek, yerinize günah işleyenleri getirecek. Onlar da günah işleyip edecekler, o da onları affedecek, sevinecek. Acayip iş. Kocamanca hep bir günah yapmamız lazım o zaman daha. Az kaldı. Ne az kaldı? Sen zaten bilip bilmeden tohum çıkartmışsın. O kadar günah almam ki bilerek yapmaya hiç yüzüm yok. Yabani, evet kullarım külükün fatıa olur. Siz hepiniz hatalısınız. Yani çok günah günahkarsınız. Dozayın fatıa, çok günah yapanların en hayırlı kiplerdir, en tövbe çok tövbe yapanlardır. Bunca kadar bize Allah çok tövbe etmemizi meseleye. Amin. Ve lekele cinayet ugaribaten bir adamın suçu ne kadar geniş olsa, ne kadar uzun olsa ne kadar elli olsa bir adamın günahı göklerin, yerlerin arasını doldursa bir adamın günahı dağları açsa günahlarınız diyor bir kaç semaya varsa Allah Allah, Allah, Allah. Rahmeti vasıa Rahmetim daha geniştir Ve yediği basıfa Rahmet elim yayılmıştır her yere açılmıştır وَاَنَا اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Ben acıyanların en merahmetlisi. Yani bakıyorum da bir adam bana ne kadar zulmet etti, şu edu, buydu. Sonra ya baksam da adamı dövüyorlar, dövüyorlar, yine acırım ha. E bende bu kadar merhamet var, ya Allah'ta ne kadar merhamet? Onun için hiç ümit kesilmez. Kaddafi öyle, tartakladılar, ettiler rincettiler. Yani Kaddi Afi Müslüman değil idi. Aksandar Müslümandı. Yani son kelime-i ölmek nasip oldu ona. Afi Kur'an'dan kulleri kaldırdı. Kur'an'ı eksiktiği için kafir oldu. Sonra Kaddi Afi kadınların başlarına baştı. Ondan sonra örtülüler çoğalınca kadınları askere alma mecburiyeti koydu. Askere gelene de başına açma mecburiyeti koydu örtülüleri azaltmak için. Tabi tamam, işte, bazıçı, ırkçı, komünist bir şey. Bukhari Müslüm'ü inkar ederdi. Derdi ki bunların hiçbiri Arap değil. Bu kitapları yazanlar Arap olmadığı için bunlar uydurmuş derdi. Bütün hadis kitaplarını inkar ederdi. Sapık kafir. Ama yine de o görüntüler birisi de kaptı kazık soktuk içine. Görüntülerde var. Ben seyrettim tamamen kazık ya e tabiçe elalemin karısına kızına böyle işler edersen askeri alıp da Allah da ne ettirir sana kurban olduğum bu zulüm var ya zalimler ibret almıyorlar vallahi şirk de bile Allah adamın düzenini sarsmaz ama zulümle yaşatmaz diyor nice şirk devletleri imparatorlukları bizansları şirk şirk kafir yüzlerce sene binlerce sene yaşamıştır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 Bizi de melekler tutarsa Allah bizi azaba yollatmayacak inşallah. i̇nşallah. Acıyacak bize inşallah. i̇nşallah. Kurban olun, bizi acınmaklıktan çıkartmayalım. Amin. Acınacak halden dışarı çıkartmayalım. yahu. Rahmet dahilinde sakla bizi yahu. Amin. amin, amin, amin. Ne yapalım şimdi? Şimdi kardeşim, ne geliyor? Arvan derbisi çıktı. Teröristleri lanetliyoruz. Askeri ve polis güçler birliğine davet ediyoruz birbirine rakabet yapayım derken vatandaş ölüyor. Bu hususta uyarıyoruz. Seyyid İbrahim Hazretleri'nin Efendi Hazretleri'yle olan görüntüleri elini öperken ve ziyarette. Ondan sonra burada yaptığı konuşmanın tamamını çevirdik. Burada konuşma Türkçe. Ayetlerde, hadislerde yazılmış. Ben size daha bu hususta Anca... Şimdi silikçeye kaldık Kaç gün? Yani, ya, ben ben ben Yarın ne, ne ki? Yarın. Ya! Evet, ya hocam, girdik. girdik hocam. mi? 10 gecelere. Niye deniyorsunuz? Girdik, hocam. 28 Ekim Cuma günü. Yarın. Yarın ha? Evet, o Bu gece çok büyük gece. Görüyor musun? Hasta söker, kaptık geldik ama... Tuzlay gözünden vurdum. Niye büyük <gülüyor> gece? Niye büyük gece? Zilicce'nin birinci gecesi girmiş ya. Hem de sumar gecesi. Girmiş. Ne var bu geceler hakkında? Sana söylüyorum. Allah'ım ne buyuruyor? Celle Celaluhu vel fecri imsak vaktine yemin eder, Ve leyalin aşkin on gecelere yemin eder. İşte o on gecenin birinci gecesi. Bundan sonra hep gecelere Allah'ım yemin etti. Ne kadar büyük geceler. Kur'an'dan ayet okudum sana. Bir de hadis-i şerif okuyayım sana. Tirmiziyle. Ne buyurur? مَا مِنْ اَيَّا مِنْ حَقُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالِ الْعَامَلُ صَالِحُّ يَا مِنْ عَشْدِ Allah salih amel işlenmesini sever. Ama bu on gecelerin, on günlerin e, salih amellerini sevdiği kadar senenin hiçbir gecesinde, gününde yapılan ameli sevmez. En çok bu gecelerde ve yarınki gün bildi, bu günlerde yapılan şeyler. Dediler ya Rabballah cihada da bunu geçiremez. Galiba öyle mi galib bir şey illa. İlla var ki onu ve kişi, muvaffaki, falan yapacak bir dalga bir şey. Bir adam Allah yolunda cihada çıksa, kazaya, İstanbul'un fetine gelse ya, Mekke'nin fetine gitse ya, o bile diyor bu on gecede günlerde yapılan amele değil. Ancak diyor cihada çıkıp da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 bu hadis e, Bukhari'de bu şimdi okudu. Tirmizi dedi şudur. Küllü leyleti minayadilu leyletek kadri. Kadir gecesi senenin içinde gizlidir. Özellikle Ramazan'da, Ramazan Şerif özellikle son on geceler, özellikle tek gecelerde, özellikle yirmi yediye kadar rivayet var. Ama kesin diyebiliyor muyuz ki kadir gecesidir şu gecenin? Ama ne buyuruyor hadis-i şerif?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 Rasulullah yalan söyler, sallallahu aleyhi ve sellem. Kadir gecesine denktir. Denk ne demek ya? Eşit. Bak ne geceymiş ben bilmiyordum ben yarın falan öbür gün zannediyordum. İyi ki gelmişiz. Hastayı sökeriz dememişiz. Sizlerde maç var, dizi var, kopşu var, misafir var falan dememişsiniz. Geldiniz, bak ne kazandınız. Kadir gecesini hikaye ettik. Nereden ayda okundu ya?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 ibadetleri, Arap günü, ibadetleri, bayram gününün kılılacak namazı, bayram namazının dışında, Zülitçe'nin ilk 10 gününün zikirleri. Yarın başlıyor muyuz? sayfa kaçta? 55'te. Yüzer kere. 5 zikir okulacak kaç kere? Yüzer kere. Leala Allah-u Teala her başlıyor. Ek serisi kelime-i tevhidlidir. 3'ü kelime-i tevhid üzere mebniğdir. Beş tane zikir. allah Teala İsa Aleyhisselam'a öğretti bunu. Havariler son sevabını sordular. Buyurdu ki birinciyi yüz kere okuyanın Amerika'da, dünyada hiç kimsenin ameli yazılmaz. Ancak ondan fazla okuyan ondan fazla olur. Sabahlar aksi istediği ibadeti yapsın. Bunu yüz kere okuyan daha fazla cevap kimseden Allah'ın huzuruna yükselmez. İkinci dua yüz kere olursa bir milyon cevap yazılır bir milyon günaşını cennette 10 bin derece verdi. Üçüncüsü yüz kere okşa 70 bin melek gökten iner. Elleri açık bir halde gelirler o adamın başına 70 bin melek onun affı için, rahmeti için, işlerinin halli için, sıkıntılarının görülmesi için ona kıvaterler. 70 bin melek özel geliyor ona. Dördüncü bir yüz kere melek ağzından alıp Mevla'nın huzuruna koyar. Allah Teala o zikri huzurunda bulur bulmaz Rabbim mekandan mürezzeh. Doğu okuluna Rabbim özel bir bakışla bakar. Bu kadar insanlar, ciller melekler var. Bunu okuyana o hangisi? Hasbiallahu kefa, sefaallahu lümen de'ale, sefala Allah'a mütte'a. O zikir. Rabbim ona özel bakar diyor. Özel ne demek biliyor musun? Her şeyi görüyor mu? Görüyor ama. Şimdi projektör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 o terbiye bile Arafa gününe de önümüzdeki perşembe konuşuruz inşallah. inşallah. Bayram ne nedir? Hazarız. Tam o zaman kavuşuruz. Perşembede terbiyeleri anlatırım size inşallah. inşallah. Bu zikirleri bu on günlerde okuyan Allah dostları gördüler ki evlerinde nurdan beş tane tabak var üst üste konmuş. Evlerimiz, ocaklarımız, dükkanlarımız okuduğumuz yerler nur olacak. İnşallah. Bu çok büyük zikirlerdir, finitçe zikirler. Sonra sene sonra duası var, sene başı, Onları ileride konuşuruz. Değerliğimiz mübarek olsun inşallah. Herkese dağıtın, yayın, hayır yapın, hediye yapın. Milleti amel ettirin, zikrettirin. Allah denittirin inşallah. Allah da size kat kat mükafatlar ihsan ileye. Amin. Amin. Şimdi diyorsun ki ulan bu hoca sağlam olsaydı ne yapacaktı? Çanımız çip edecekti. İyi ki hasta da kısa kesti ama kısa dedik yine sat oldu. Bir hafta bir şeker meyvesi içi de hafif kendine geliyor ama sizin bereketiniz ve sizin duanızdır. Amin subhani rabbi. Alin alem amin hamdülillâ rabbi. Alin alem amin hamdülillâ rabbi. Alin salatü vesselâmü yâ seyyidîn olsak. Hamdülü alâne sahbî ilmâ. Allahümme inâne selüken cennet. Neumdülüke minnâ vallâhâ. Neumdülüke minnâ vallâhâ. Neumdülüke minnâ vallâhâ. Neumdülüke minnâ v Maqam Robeyliam, Faten Şahı ve Ayetullah ve Ahlul ve Aqeede ve Âlail Âli al-Azim. Amin. Allah Nasr Jum'at al Allahümme, Allahümme. Allahümme. Salli ve cennet ve cehennem ve daha bir daha. Amin. Allahım amin. Allahım. Veli ve sevdik. Yaralık. Ana şeyimiz. Efendimiz Nabi Mih. Elhamiim elalim kadir. Elalim eljahin. Aleyküm aleyküm sabr. Elhamiim elalim kadir. Elalim eljahin. Aleyküm aleyküm sabr. Elhamiim elalim kadir. Elalim eljahin. Aleyküm aleyküm sabr. Elhamiim elalim kadir. Aleykantan seyyidene velikel akhirin Subhane rabbika rabbil azzeyke hamma yasifuhu Vesselamun alem muslimi'ne elhamdülillâ rabbil alemin Kidaşa Rabbî Ruhi Nebî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve salameş-i'nin La Ruhi Ruhi'na ve amf-i'nin ve mâh-ı'l-hâz-u'lâh Es-şâhidine Asker polis şehitlerimizin ervahı için, Nurettin Can Hocamızın şerefli ruhu için, diğer bütün geçmişlerimizden müminin ervahı için. El